1511 numaralı konu, Hz. Peygamber'in yatmadan önce Kur'a'dan bazı sureleri ve ayetleri okumaları, Hz. Peygamber, Elif, Lam, Mim, Tenzil, Secde ve Tebarekellezi Biyedihil Mülk Mülk surelerini okumadan uyumazlardı.